Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamuslu Güreş 94.9 Açık Radyo'da başladı. Sevgili dinleyicilerimiz haftalardır uyku sözcüğü ve etrafında dolaşan diğer kelimelerle ilerliyoruz. Ee, bu haftaki programımızın da destekçisi yine e, Kaan Kurt Demir. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, eksik olmasınlar. Efendim e, sosyal medya hesaplarımızı adım satıyoruz. Programımızla aynı isimli gmail adresimiz var. Yazışmak, sormak, eklemek, söylemek, düzeltmek isterseniz. Ve kamusla güreş isimli bir instagram bir de twitter adresimiz var. Her ikisini de aktif olarak kullanıyoruz. Bizi takip ederseniz seviniriz. E, bazı gelişmelerden de haberdar olursunuz. Ee, mecazi anlamda olumsuz e, gerçek sözlük anlamında olumlu olduğu üzerinde çok durmuştuk e, sözlüğün e, uyumayalım devam edelim diyorum sizi sana paslıyorum Kerem'ciğim ne güzel paslıyorum güzel bir açılış yaptım evet gelen şeyler üst başlığı altında uyku kelimesine varmıştık ve uyku kelimesinin birkaç haftadır derinlemesine bakmaya çalışıyoruz aslında uzun zamandır da Yani e, paylaşmak istediğim bir sözlük vardı, Duygular Sözlüğü bu kolektif kitapların hem de kendilerine selamlarımızı da iletelim bir dönem e, programımıza da e, sponsor olmuş evet. evet, Ömer Madra'da e, Duygular Sözlüğü'nü hep e, Açık Radyo'da okuyor. E, ona da bir e, selam, sevgi selam geçmiş olsun, olsun <gülüyor> diyerek. Evet, Duygular Sözlüğü'nde uykuyla e, doğrudan olmasa dolaylı olarak iki başlık buldum matu tolipea diye bir e, başlık var e, şöyle e, açıklamış çalar saat zırrlıyor şafak perdenin arasından odaya süzülüyor ve perişan huysuz bir şekilde uyanıyoruz Peki, sık sık rastladığımız bir şey değil mi Didemciğim hı hı. sol tarafından kalkmak diyemeyiz diyor kulağa çok daha önemli gelen matu tolipea Kimse bu sözcüğün ne zaman ya da nerede icat edildiğini bilmiyor. Ama anlamı Romalı şafak tanrıçası Mater Matuta ve Yunanca keyifsizlik anlamına gelen lipe sözcüğünün birleşmesinden geliyor ve sabah hüznüne hakkını veriyor demiş. Ya yeah, sabah hüznü. Bir daha söyle sözcüğü. Matuto lipea. Matuto lipea. Evet. Lipe dediğim gibi e, Yunanca keyifsizlikten geliyor. Diğeri ise Matuta e, Romalı Şafak Kamçası Mater Matuta'dan geliyor. Çok hoş. E, bir tane daha başlık var. Bunun tabi telaffuzu daha da zor. E, i̇stersen kodlayarak vereyim. E, İsterim. Öyle <gülüyor> yaptım. <gülüyor> daha doğrusu şöyle Kanorun Kanorundan sonra Van'ın V'si e, Fas'ın F'si Japonya'nın J'si Urfa'nın U'su. Kanar'ın VFJU diye bir hmm. kelime bu. Uşu gibi bir şey. Evet, Aslında uşu, uşu gibi bir. Evet. Çünkü o konuşu işte Evet vardır muhtemelen ama. Aslında Kerem'cim U... sen bunları Twitter'dan paylaş ismi. Ee, ee, paylaşayım çünkü bunu bul, bul, bulamadım da aynı zamanda. Çünkü bu Batı Avustralya'nın çöllerinde yaşayan Pintupi halkı içinde kullanılan bir kelime bu. Hmm, şu Vujo gibi onu... olan mı? Evet. <gülüyor> hmm. e, okuyorum yine. E, bazı duygular dünyayı nasıl deneyimlediğimizin e, o kadar önemli bir parçası haline geliyorlar ki e, işte ince bir varyasyonlarını bile ayırt etmeye başlıyoruz. Her birine ayrı bir isim koyuyoruz. Batı'da son 10 yılda öfkenin pek çok çeşidine farklı bir isim verdik. Batı Avustralya'nın çöllerinde yaşayan Pintupi halkı içinde Korkunun 15 farklı türü var. Bunlardan biri bu bahsettiğimiz kelime kanarun ve jevu. Gece gelen kötü ruhlar hakkında uyumayacak kadar, uyuyamayacak kadar büyük bir dehşete kapılmak hissinin karşılığıymış efendim. Hmm. O, bu da ilginç. Kabus korkusu bu, gibi. Hmm. Evet. Kabus da bir kötü ruh. Radyomuzun dinleyicileri eee aşina alır ancak gerçekten bazen bazı hister uyanıyor bizde. Bunları e, tanımlama anlamında bir kelimeye ihtiyaç duyduğumuz noktalar oluyor ama ancak e, bazen hem dilimizin yetersizliğinden kaynaklı. E, e, bir şey hali oluyor. Mesela, yetersizlik ha mi? Yetersizlik ifade? hali oluyor. Evet. E, burada buna benzer duygular Rı, e, Orhan Veli'nin anlatamıyorum, bir şey bir geldi aklıma böyle evet, e, evet. hemen <gülüyor> evet. Çok güzel örnekler var, tavsiye ederim yine dediğim gibi kolektif kitaptan e, diyerek sözcü sanatlarıymuş evvel dedemci. Peki canım, e, böylece sözcüklerimizi bitirmiş olduk e, sanıyorum. Şimdi e, mitolojiye e, geçeyim ben de. Geçmişten gelen e, pek çok hikayede, mitte e, uykuya yer veriliyor. E, şimdi ben ara ara bahsediyorum. Bana e, çocukken e, ailemin aldığı fasükül fasükül bir gökkuşağı ansiklopedisi vardı. Onun bir cildi de e, mitoloji ve efsanelere yer veriyor. E, Tabii bütün e, mitoloji... E, kaynaklarında vardır bu hikaye ama ben e, oradan aktaracağım size şimdi e, İON'un e, hikayesi içerisinde gene uyku var ve uyku ile birlikte e, Merkür e, şimdi hep Ola gelen bir şey Zeus'un e, çapkınlıkları ve Hera'nın kıskançlığı. E, Zeus e, gene gönlünü bir e, kadına kaptırıyor e, karısının dışında. E, bu e, ilişkiyi öğrenen e, Hera, e, Io bu kadında. Ola e, gelen ...onu inek şeklini çeviriyor. Asıl bizi ilgilendiren kısmı hikayenin bundan sonra başlıyor. Ee, şimdi... Niye? Belki ben, beni öncesi de ilgilendiriyor. Aa, ne açıdan? <gülüyor> ben böyle hemen bir evet, yanlışımı evet, da evet. düzelteyim. Ee, espriyi bölmüş olacağım ama... E, ...pardon Hera'nın e, kıskançlığından korumak için e, ineğe çeviren Zeus aslında kadını. Hmm. E, hmm. Fakat e, burada bir numara olduğunu da anlıyor Hera. E, Kurnaz da e, hemen e, kocasından bu hayvanı kendisine armağan etmesini istiyor. Hmm. E, buna bir çare bulamıyor ve armağan ediyor karısına e, ineği. Yani inek olan İoyu sevdiği diğer kadını. E, ve Hera ineğe sahip oluyor. E, bir zeytin ağacına Bağlıyor ineği ve onun hmm. başına da yüz gözlü canavar Argos'u bekçi olarak dikiyor. Şimdi bu Argos'un elinden kaçıp kurtulmak söz konusu bile değil. Yüz tane gözü var. Ee, uyuduğu zaman da bu gözlerin bir kısmı uyuyor, diğerleri açık kalıyor. Ee, gece gündüz uyanık yani. Gorda ayak olsa Onun içinde diyorsun değil mi? Sadece evet başında beklediği Io için değil ama e, şimdi bunun üzerine e, Zeus da bir çok üzülüyor, bir çözüm bulmaya çalışıyor ve e, oğullarından en geceliklisini yani Hermes'i çağırıyor. E, Hermes bizim aynı zamanda Merkür olarak bildiğimiz, malum Yunan ve Roma mitolojilerinde aynı tanrılar e, ayrı e, isimler alabiliyorlar. Evet ve Hermes aynı zamanda uyku getiren tanrı ve rüyaların tanrısı olarak da biliniyor. Leer çalıyor ve bu leerinin sesinin nasıl etrafındakileri etkilediğine dair başka mitik hikayeler de var. Burada başka bir şekilde karşımıza e, çıkıyor. E, dedik ki baba Hermes'i çağırıyor yardımcı olarak. Çok zor bir iş ama Hermes hiç bu zorluktan yılmıyor. Bir plan tasarlıyor. E, bu sefer bir kaval söz konusu. E, gidiyor Argos'un yanına oturuyor bu yüz gözlü canavarın ve kavalını çalmaya başlıyor. Öyle yanık, öyle içten bir şekilde çalmaya başlıyor ki Argos'un teker teker gözleri kapanmaya başlıyor. İşte biri, öbürü, öbürü, öbürü derken sonunda hepsi kapanıyor ve mışıl mışıl uyumaya başlıyor Argos. Bunun üzerine Hermes bir çırpıda hemen ioyu çözüyor o bağlandığı zeytin ağacından ve kaçırıyor ve bu arada da canavarın gözlerine uyuyor. Öyle de vahşi şeyler çok var malum şeyde. O oyduğu gözlerinin yerine de tavus kuşunun kuyruğuna koyuyor o gözleri. O yüzden tavus kuşunun kuyruğunda bir sürü göz var. Ama burada bu güzel bir nameyle, müzikle nasıl etkilenebileceği, nasıl uyutulabileceğine dair bir hikaye var. Ben de böyle Sende de vardı e, Yunan Mame, mitolojisiyle Mame ilgili. Yunan mitolojisi şarkı derken bence bir şarkı arası verelim. Sonra devam edelim Yunan mitolojisine. Tamam öyle yapalım. Efendim e, King Wizard, Lizard Wizard'dan geliyor Sleep Drifter. Açık Radyo 94.9'dayız. Kalmışlıkla güreşiyoruz. İyi gelen şeylere e, uyku kelimesini de ekledik. Devam ediyoruz. Pa parça iyi Aa, geldi evet. mi Keremcim? Harşa iyi geldi bu bu grubun ismi o kadar zor ki hani böyle sanki böyle bir radyo dur bilgisayar bozulur da hani bir zırp zırp zırrt cızırrt Ben gerçekten çok zorlanıyorum. Bir de e, sevgili eşim de Betül'üm de çok sever bu grubu. Ben de seviyorum ayrıca. Evet, Tarşa Ama, da çok iyi. De, neyse. Diyorlar ki ben çok zorlanıyorum. <gülüyor> Söylemesi bana neyse kaldı. E evet, evet. Sen eskiden bir stüdyodayken sürekli şey derdin Keremcim. İşte sabah sabah dinleyicilerimizi uyutmayalım. İşte şimdi uykulu bir sabah ay bu konulara girip işte uykularını getirmeyelim. Şimdi hep evden yayın yapıyoruz. Hiç bu uyku muhabbetlerini açmıyorsun sen. Ee, evet dönem önemli evet. bir dönem takılmıştık halk için. <gülüyor> Tekrar <bir gülüyor> parça... başa başa mazalaralım. Tekrar devam Yok. edeyim. <gülüyor> Yok ben bu parça uykumuzu açtı diyecektim de o günlerdeki konuşmalar geldi aklıma. Buyur söz sende evet. Yunan mitolojisine devam edecektin. Devam edelim aslında Yunan bildiğimiz panteonunda bu uykıyla birlikte düş, işte ölüm, kaos, gece, ilintili kavramların tanrıları da doğrudan akrabalar. E, bu da aslında ilgi çekici. Çünkü e, günlük hayatta da e, günlük dilimizde de muhabbet dilinde de değil mi hani uykuyu düşten, ölümden uykudan, evet. kaostan geceden çok ayrıştırarak hareket etmiyoruz. E, bunlarla ilgili örnek mesela Nix e, gece tanrısı onun oğlu Thanatos ölüm tanrısı hı hı. E, ikiz kardeşi Hypnos uyku. işte oğlu Morpheus da düş tanrısı Yunan mitolojisinde. Ee, hipnoz ee, morfine önemli. gidiyor. Evet. Ee, bunlar önemli. Aslında senin anlattığın hikaye benzer bir e, hikaye var. Yine İlyada destanında geçiyor. E, direkt doğrudan hipnozla, uyku tanrısı ile ilgili. E, İlyada destanında destanında hipnoz sürekli çatışmalara sebep olan bir unsur şaşırmamışsındır muhtemelen. Yani, <gülüyor> yani mutlu, mutluluk verici olduğu kadar bu hipnozun işte bu uyku halleri aynı zamanda işte aldatıcı ve büyüleyicidir. Ee, bir örnek var işte İlyada'da işte yine Zeus'un aşık olduğu Hera eşi evet eşi ölüm ölüm şehri Tona'sa gidip <gülüyor> Hipnos'tan işte Zeus'u uyutmasını e, istiyor. Ancak e, Hera da bu dileğin karşılığında bir altın taht vereceğini söylüyor Hipnos'a. Ancak Hipnos ilkin e, durumdan çok etkilenmiyor. Çünkü Zeus'un öfkesinden korkuyor ve hmm. e, e, evliyatında da hani Zeus'un bu öfkesiyle de sık sık karşılaştığı için e, bu hediyeyi e, tahtı reddediyor. Hera bu kez ikinci kozunu e, öne su, e, sunuyor. Bu sefer zarafet ve e, güzellik tanrıçalarından Pasitea'yı e, vermeyi teklif edince Hera, e, şey e, Hypnoz bu sefer e, aklı çıkıyor diyeyim <gülüyor> kabatağıyla ve hmm. e, kabul ediyor. Kadını kabul ediyor yani. Tahtı istemiyor ama. Evet. Kadını şimdi, hmm. Zarafet ve güzellik tanrıçalarından. Vahim de. Zamanında evet. İşte e, Oyun başlıyor bu sırada. İşte Hera, Zeus'u kutsal, işte Gargaros, da, Gargaros dağına çıkarıyor e, ve hipnos e, peşlerine gidiyor. E, bu idada yetişen işte en ulu kutsal çamlardan birinin dallarına konup e, kuş donuna giriyor. E, hmm. Her anında işte Zeus'a sarılmasını bekliyor. E, Zeus işte büyük bir tutkuyla karısına sarıldığı anda hipnos uçarak Zeus'un gözlerine konuyor. Hmm. Yüce Tanrı Zeus'u aşk ve uyku kandırmış oluyor böylelikle. Gözleri kapanıyor. Ancak gözleri kapandıktan sonra ortalık karışıyor tabii. Çünkü Troya Savaşı yaşanıyor ve Troya Savaşları boyunca da işte bir çoğumuzun bildiği gibi büyük kaoslar yaşanıyor. Hmm. Ancak işte Zeus İlkıdan uyanır elbette. Uyandıktan sonra da işte bu arkasından iç çevirenleri cezalandırmaya başlıyor. Bendeki hikayede bu. Güzelmiş. Evet. Ee, aslında sadece mitolojide değil eski ahitte de hikayeler var. Bu hikayelerin de geçen hafta sen güzel bir özetini yapmıştın değil mi? Bu epikli dini anlatılarda bir bir çatışma anı öncesi ya da önemli bir olay öncesi değil mi? Kurguyu canlandıran yapısal bir araç, çok önemli bir unsur bu çok doğru evet hem e, epik e, dini hikayeler hem de aslında sonra e, onların üzerine kurulan diyebileceğimiz e, edebiyatta filmde, sanatta aynı şekilde haklısın hı hı. E, yine eski ayetten bir örnek vermek istersen programı kapatayım Tamam. Yine Adem'in yaratılış hikayesinde var uyku mehu mu? Çünkü Tanrı eski ayette Adem'in işte yalnız kalma, kalmasının iyi olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla havanın yaratılmasını yaratılmasını yaratıyor ve bu yaratı esnasında da Adem uyuyor ve o uyurken de Tanrı da işte kaburga kemiklerinden birini alıp yerini. Etle kapıyor. Hı hı. E, Adem'den aldığı işte kaburga, kaburga kemiğinden bir kadın yaratıyor. Bu da işte hepimizin bildiği üzere e, hava ve, ve onu da Adem'e getiriyor. E, evet. Uyku yine dedi, e, biraz önce söylediğim gibi çok önemli bir kurguyu işte canlandırırken, oluştururken Yapısı olarak çok önemli bir araç olarak birçok mitolojik hikayede, din hikayede de karşımıza çıkıyor. Evet şey ee, aslında yani farkında olmama hali, bilincin işte görmenin yok olduğu bir hal ve daha sonra sanatta da bahsedeceğiz bundan. Çeşitli alt başlıklarda bu bilincin ortadan kalkışı, farkında olmama hali kullanılıyor. Evet, doğru diyorsun. Eski ayette Galila e, işte hikayesi de var. Samson hikayesi daha doğrusu. Hı hı. Samson e, işte doğaüstü güçleri olduğuna inanılan gani, efsanevi bir kahraman. E, Birçok resimde de e, hikayeleri anlatılır. Bilirsin. Evet, filmi İnanımız. de var. Filmleri hatta. E, evet Samson'un hikayesinde uyku çok belleyici bir yine araç. Çünkü evet. e, o kadar güçlü bir e, kahramandır ki efsanevi olmasının bazı nedenleri var. İşte aslanları parçalayacak kadar güçlü hı hı. kahraman Samson, e, Dalila'ya aşık olur. Dalila Fenike'li aynı zamanda. Ve bu Dalila sevgisini öğrenince e, Samson'un e, uyuduğu esnada saçlarını kesiyor ki saçlarından güç alıyor. Samsung. evet önemli hikaye o evet, gücü evet, saçlarından evet. geliyor evet, gücü saçlarından geliyor ve, ve gözlerini de kör ediyor tabi yani böylelikle sonrasında da Filistinlere teslim ediyor ancak e, tekrar uyanıyor tabi Samsun <gülüyor> Zeus'taki <Evet>. gibi <gülüyor> uyanıp yine bir dehşet saçıyor ortalığı e, böyle e, yani uykusundan yararlanma e, hali Ee, Tabii yani önemli bir, bir bir kurgu olarak mitolojide, işte dini hikayelerde uyuyan kişinin uyku durumundan yararlanılarak arkasından bir sürü işler çevriliyor. Evet. Ee, Hatta öldürülüyor. Bir, öldürülüyor, evet. Doğru. Evet, evet efendim. Bu, e, uyku işi devam. Şeyleri, Edecek evet gibi edecek gibi görünüyor. Yalnız Kerem'ciğim uykusunda bütün gücü olan saçlarının kesilip gözlerinin de kör edilmesi hikayesinin ardından iyi gelen şeyler diyerek <gülüyor> programı <gülüyor> bitirişmiş. Bunu biz aslında evet dört yıldır şunu görüyoruz. Hangi sözcüğü ele alırsak alalım. En olumlu görünen ya da sempatik varlık olsun işte duygu olsun her şey hep bu madalyonun arka yüzündeki bir e, olumsuzğa kötüye ya da onu kötüye kullanmaya gidiyor burada da onu görmüş olduk bugünlük bitirelim programımızı uykuya herhalde önümüzdeki hafta tamamlayacağız gibi görünüyor evet, haftaya görüşmek üzere iyi haftalar iyi haftalar hoşçakalın